İbadetten alıkoyan sebepler Yazan İmam Gazali Seslendiren Ayhan Yalçın Ey ibadet yapmak isteyen kişi! Allah seni muvaffak etsin. Seni Allah'a ibadet etmekten alıkoyan hedeflerine ulaşmayı önleyen sebepleri Maksadına kavuşmada meşgul etmemesi için ortadan kaldırmalısın. Bunlar dört tanedir. Birinci sebep, rızık ve nefsin bunu istemesi. Bunun tek çaresi tevekkülüdür. İki sebepten dolayı rızık ve ihtiyaçlar hususunda Allah'a tevekkül etmen lazım. Birinci sebep, ibadet için boş zamanın bulunmasıdır. Hayırla ilgili olan şeylerin hakkı senin için devam eder. Eğer Allah'a tevekkül etmezsen ya bedenen dünyayı talep edip kazananlar ve dünyaya rağbet edenlerin ekserisi ya da dünyayı düşünüp arzu eden, kalbi vesveseyle dolu ve dünyaya bağlı olarak ibadete çalışanların durumu gibi zahiri ve batıni olarak herhangi bir iş, rızık ve ihtiyaç sebebiyle Allah'a ibadet etmekten geri kalırsın. Halbuki ibadet hakkıyla yerine gelmesi için Kalp ve bedenin bir şeyle meşgul olmasına muhtaçtır. Buysa ancak tevekkül edenler için mümkündür. Hatta derim ki, kalbi zayıf olan herkes ancak rızkının bilinmesiyle mutmain olur. Dünya ve ahiretle ilgili büyük işlerde onun için tamam olmaz. Çok defa Şeyh'im Ebu Muhammed şöyle demiştir, Dünyada iki kişinin işi yürür. Tevekkül edenin, atılganın. Derim ki bu, kendi manasında şümüllü bir sözdür. Çünkü atılgan olan kuvvetine ve kalpteki cüretine güvenerek işe girişir de, kendini men edecek mania veya kendisini zayıf düşürecek düşüncelere aldırış etmez. Böylece işleri yoluna girer. Tevekkül sahibi de kendi kuvvet ve basiretine, Allah'ın vaadine yakıniyet ve onun kefaletine tam bir istimdatla işe girişir. Kendisini korkutacak, İnsana ve kendisine vesvese verecek şeytana aldırış etmeyerek maksat ve arzusuna kavuşur. Kalbi zayıf olan halka gelince, daima tevekkül, tereddüt, gevşeklik ve dehşet içinde sahibinden yemliğinde ot bekleyen eşek ve kümesinde yem bekleyen tavuk gibidir. Bu durumdan ayrılması da mümkün değildir. Onun zayıf olan kalbi büyük işler yapacak irade ve himmetten mahrum olduğundan böyle şeylere teşebbüs etmez. Böyle bir işe teşebbüs etse bile mahrum kalır ve maksadı tamamlanmaz. Dünyayı çok seven ehli hizmetin kalplerinden mal, can ve evlat sevgisini çıkarılmadıkça büyük bir rutbeye ve yüksek bir makama kavuşmadıklarını görüyor musun? Hükümdarlar mülk kazanmak ve makamlarda kalabilmek için düşmanlarını harp açar ve onlarla karşı karşıya gelir. Sonunda ya canlarından olur ya da zafere ererek saltanatı elde ederler. Muaviye bin Ebu Sufyan'ın Sufyan savaşında her iki askere bakarak yüksek bir mertebe isteyen kimse bunu şiddetli hamlesiyle ya ölerek ya da mülk edinerek elde eder dediği söylenir. Tüccarlar büyük kazanç, mal ve nefis şeyler kazanmak için mallarını canlarını tehlikeye atarak kara ve denizde doğu ve batıya dolaşır ve onlar kendilerini iki şeyin birine bağlamıştır ya ölüm ya da büyük bir kazanç. Kalbi zayıf ve azmi az olan küçük esnafa gelince, nefis ve malla ilgilenmeden kalplerinin geri alamazlar. Bütün evi eviyle dükkanı arasında geçer. Ne hükümdarlar gibi yüce mertebiye, ne de tehlikelere atılan büyük tüccarlar gibi büyük kazançlara erişebilir. Pazarında eşyasıyla kazandığı bir dirhem kazanç onun için çoktur. Bunun çok görünmesi kalbinin belirli bir şeye tek etmesindendir. Bütün bunlar... Dünyada ehli dünya içindir. Ahiret ehline gelince, bunların sermayesi tevekkül ve kalbi engellerden kesmektir. Bunu hakkıyla yerine getiren ehli ahiret, halktan ayrılarak Allah'a ibadet etme fırsatını bulmak, yeryüzünde korkusuzca dolaşmak, çöllere girmek ve daha yollarını vatan yapmak suretiyle gerçekten Allah'ın en kuvvetli kulları, dinin temsilcileri, hür kişiler ve yeryüzünü sultanları olur. Diledikleri yere giderler, diledikleri yere inerler, ilim ve ibadet yönünden diledikleri büyük işleri yaparlar. Onlar için hiçbir engel ve önlerinde hiçbir mani yoktur. Bütün yerler ve zamanlar onlar için birdir. Peygamberimiz bu duruma şu sözleriyle işaret ediyor. İnsanların en kuvvetlisi olmak isteyen Allah'a tevekkül etsin. İnsanların en şereflisi olmak isteyen Allah'tan korksun. İnsanların en zengini olmak isteyen de kendi elindekinden çok Allah'ın yakinindekine itimat etsin. Süleyman el-Havvas'tan şöyle rivayet edilmiştir. Gerçek bir kimse Allah'a tevekkül ederse hükümdarlar ve ondan aşağı olanlar da ona muhtaç olur. Mütevekkil olanlar Mevlası zengin ve övülmeye layık olduğu halde artık onlara nasıl muhtaç olur? İbrahim el-Havvas'tan şöyle dinildiği rivayet edilmiştir. Çölde bir gençle karşılaştım. Sanki o gümüş parçasıydı. Ona şöyle dedim. Delikanlı nereye? Mekke'ye. Azıksız ve bineksiz gidiyorsun. Ey inanca zayıf adam! Gökleri ve yeri korumaya kadir olan erzaksız ve bineksiz olarak beni Kabe'ye yollamaya kadir değil midir? Mekke'ye vardığımda bir de baktım ki o adam Kabe'yi tavaf ederken şöyle diyordu. Ey nefis! daima çalış! Samet ve Celil olan Allah'tan başka kimseyi sevme. Ey nefis! Hazim bir şekilde öl. Beni görünce, Ey ihtiyar! Bugüne kadar inancın yine aynı şekilde zayıf mı? dedi. Ebu Huti şöyle demiş, İşittiğime göre siz azıksız tevekkül ederek çölleri açıyor musunuz? Atemi Esam, azam dört şeydir. Ebu Muti, Nedir onlar? Atem Dünya ve ahireti Allah'ın mülkü olarak görüyorum. Bütün mahlukatı onun kulları ve isteyicileri olarak görüyorum. Bütün rızık ve sebeplerin Allah'ın kudretinde olduğunu görüyorum. Bütün yerlerde Allah'ın hükmünün geçerli olduğunu görüyorum. Şair de ne güzel söylemiş Zahidleri sevinç ve rahatlık içinde görüyorum. Onların kalpleri dünyadan uzak. Onları gördüğün vakit Sanki yeryüzünün sultanlarını görürsün. Onların alemleri cömerttiktir İkinci sebep. Tevekkülü terk etmenin tehlikesinin büyük olmasındandır. Derim ki Allah rızkı yaratma kelimesinde bitişik olarak şöyle buyurdu. Allah sizi yaratan sonra rızkınızı verendir. Bu ayet rızkın yalnız Allah'tan olup mahlukattan olmadığına delalet eder. Sonra Allah delaletle de iktifa etmeyip vaat ederek şüphesiz rızkı veren o pek çetin kuvvet sahibi Allah'ın kendisidir buyuruyor. Sonra vaat ile de iktifa etmeyip teminat veriyor. Yerde yürüyen hiçbir canlı hariç olmamak üzere rızıkları Allah'ın üstündedir buyuruyor. Daha sonra teminat vermekle de iktifa etmeyip yemin ediyor. İşte o göğün ve yerin Rabbine and olsun ki ''O, tıpkı sizin konuştuğunuz gibi şüphesiz ve kat'i bir gerçektir.'' buyuruyor. Sonunda bunlarla da ilk defa etmeyip tevekkülle emir ve ısrar ederek şöyle diyor. ''Ölmek şanında olmayan o baki Teala'ya güvenip dayan.'' buyuruyor. Ve başka bir ayette de şöyle buyuruyor. ''Artık ancak Allah'a güvenip dayanın. Gerçekten iman etmiş kimselerdensiniz.'' Allah'ın sözüne itibar ve vaadine iktifa etmeyen, teminata güvenmeyen, yemine kanaat getirmeyen, sonra emrine, vaat ve vaidine aldırmayan kimsenin bak hali nice olur. Bu yüzden ona ne minnetler gelir. Şunlar vallahi büyük musibettir. Biz bunlardan büyük bir gaflet içindeyiz. Peygamber Efendimiz İbni Ömer'e şöyle buyuruyor. İmanları zayıf olduğundan bir senelik rızık biriktiren bir kavim arasında kalsan nice olursun? Hasan radıyallahu an’tan şöyle rivayet edilmiştir. Rehberinin yemin ettiği şeyde onu tasdik etmeyen kavme Allah lanet etsin. İşte o göğün ve yerin Rabbine and olsun ki, vaad olduğunuz o şeyler tıpkı sizin konuştuğunuz gibi şüphesiz ve kat'in bir gerçektir. Bu ayet nazil olduğunda melekler şöyle dedi. Rablerini gazaplandıran insanlar helak oldu. O da rızıklarını tekeffül ettiğine yemin etti. Üveysül Karani'den şöyle dediği rivayet edilir. Allah tasdik etmedikçe onan göklerdeki ve yerdeki bütün yaratıkların ibadeti kadar ibadet etsen kabul etmez. Denildi ki Allah'ı nasıl tasdik edeceğiz? Rızkın hususunda... Allah'ın senin için tekefül ettiğine emin olman ve vücudunu Allah'a ibadet için adamandır dedi. Erim bin Havyan Üveyse şöyle dedi: "İkamet etmem için nereyi tavsiye edersin?" Üveys eliyle Şam'ı işaret etti. "Orada geçim nasıl Üveys? Yazık şu kalplere. Onlara şüphe karışmış. O zaman onlara öğüt de fayda vermez." dedi. Rivayete göre kefen soyan bir hırsız Ebu Yezid ve Sami radiyallahu anh vasıtasıyla tevbe etti. Ebu Yezid ona tevbe etmeden önceki halinden sorduğunda o şöyle dedi. Bir mezardan kefen soydum. İki kişiden başka yüzleri kıbleye dönük olanı görmedim. Bunun üzerine Ebu Yezid, şu miskinlerin rızık hususunda tevekkül etmeyişleri onların yüzünü kıbleden çevirmişti dedi. Bir dostum bana şöyle anlatmıştı. O salah ehli, bir adam gördüğünde durumunu sorarak şöyle demiş. İmanınızdan emin misiniz? O da ancak tevekkül edenler imanından emin olabilir demiş. Allah'tan bizi kendi fazlıyla ıslah etmesini ve yaptığımız hatalarla bizi muahize etmesini dileriz. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu cümle ne kadar büyük bir sözdür. Tevekkülün hakikati ve hükmü Eğer Tevekkülün hakikati ve hükmü nedir? Rızık hususunda kulun nasıl tevekkül etmesin gerekir? Bize haber ver dersen, bil ki bu husus senin için dört bölüme ayrılmıştır. 1. Tevekkül kelimesinin izahı 2. Tevekkülün yeri 3. Tevekkülün tarifi 4. Tevekkülün kalesi Tevekkül kelimesinin izahı Vekalet lafzından alınmış tefeul vezninde bir kelimedir. Birisine tevekkül eden kimse, zahmet ve üzüntü çekmeden onun emrini yerine getirir. İşinin ıslahını tekeffür eder ve onu kendisi için söz sahibi birisi kabul eder. İşte tevekkül hakkında anlatacağımız budur. Tevekkülün yeri Bilki tevekkül üç yerde kullanılan bir isimdir. Kısmet yeri Bu yerin hakkı Allah'a itimat etmektir. Çünkü Allah senin için taksim ettiği şeyi sana muhakkak verecektir. Zira Allah'ın hükmü değişmez, bu Kur'an'la sabittir. Nusret yeri Bu da dinine ve ibadet etmeye çalıştığı müddetçe Allah'ın yardımına itimat ve güvenmenden ibarettir. Allah şöyle buyuruyor Bir kere de azmettin mi artık Allah'a güvenip dayan. Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine, O'nun peygamberin zişanına yardım ederseniz, o da düşmanınıza karşı size yardım eder. Müminlere yardım etmekse üstümüze bir haktır. Bu vaatle sabittir. Rızık ve ihtiyaç yeri. Muhakkak ki Allah kendisine itaat ve ibadet için vücudunu kuvvetli tutmayı tefekkür etmiştir. Bu tefekkül Allah'ın şu sözüdür. Kim Allah'a güvenip dayanırsa o kendisine yetişir. Sıddıkül Emin olan Hazreti Peygamber de şöyle söylemiştir. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz sabah aç kalkıp akşam tok dönen kuşlar gibi sizi rızıklandırırdı. O halde tevekkülün mahalli yani yeri rızıktır. Alimlerin dediğine göre o mazmun rızıktır. Bu husus rızkın kısımlarını izah etmekte senin için daha iyi anlaşılır. Rızkın kısımları Bil ki rızık dört kısımdır. Mazmun rızık, maksum rızık, memluk rızık ve Mevud rızık Mazmun rızık Bu, diğer sebeplere muhtaç olmadan vücudun dik durmasına yetecek miktarda olan gıdadır. Allah bu nevi rızkı kuluna mutlaka verir. Şer'i ve akdi delille bu nevi rızkı kişinin tevekkül etmesi vaciptir. Çünkü Allah kendisine itaat etmemizle bizi mükellef kıldı. O halde bize mükellef kıldığı şeyi yerine getirmemiz için vücudu dik tutacak kadar rızkı tekeffül etmiştir. Bazı kerramiye şerleri bu hususta güzel bir şey söylemiştir. Hikmetin üç sebepten dolayı Allah'ın kullarına rızkını vermesi vaciptir. Birinci sebep, O Allah'tır. Biz sekuluz. Köleler efendisinin hizmetçisi olduğu gibi onların geçimlerini de temin etmek de efendinin üzerine lazımdır. İkinci sebep, Allah kulları rızka muhtaç olarak yaratmıştır. Fakat rızıklarını isteme yollarını onlara öğretmemiştir. Çünkü onlar neyin kendilerinin rızkı olduğunu, nerede olduğunu ve ne zaman geleceğini bilmezler. Bu sebeple bizzat yerinden onu alsınlar ve vaktinde ona kavuşsunlar. O halde Allah'ın rızık hususunda ihtiyaç miktarı rızka onları ulaştırmasın gerekir. Üçüncü sebep, Allah kullarını ibadetle mükellef kılmıştır. Rızık aramaksa kulları bundan meşgul eder. O halde ibadet yapabilmeleri için onlara ihtiyaçlarının giderecek rızkı vermesi vaciptir. Kerramiye'nin bu sözleri ilk bakışta doğru gibi görünmesine rağmen rububiyetin sırrına vakıf olmayanların sözüdür. Kulların rızkını vermek Allah'ın üzerine vaciptir, demek sapıklıktır. Bu sözün bozuk olduğunu kelam ilminde izah ettik. Şimdi asıl maksadımıza dönelim. Maksum rızık bu herkesin giyeceği, içeceği ve yiyeceği şeylerden Allah'ın taksim ettiği ve levh-i mahfuzda muayyan zamanda ve takdir edilen miktarda yazıldığı rızıktır. Bizatihi yazılan şey ne artar ne eksilir. Ne vaktinden önce ve ne de vaktinden sonra gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Rızık taksim edilmiş ve bu iş bitmiştir. Ne takva sahibinin takvası onu arttırır, ve ne de kötü kişilerin kötülüğü onu eksiltir. Memluk Rızık Bu, herkesin dünya malından Allah'ın takdir ve malik olmaları için taksim etmesiyle malik oldukları rızıktır. Bu da Allah'ın rızıklarındandır. Allah şöyle buyuruyor. Size verdiğimiz rızıktan hak yolunda harcayınız. Yani sizi malik kıldığımız şeylerden ilk hafta bulununuz demektir. Mevud rızık, bu da takva sahibi olmaları şartıyla Allah'ın müttaki kullarına rahmet çekmeksizin helalinden vaat ettiği rızıktır. Allah şöyle buyuruyor, Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yeri ihsan eder. Onu hatru hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır. İşte rızkın çeşitleri bunlardır. Bunlardan yalnız mazmun rızıkta tevekkül etmek vaciptir. Tevekkülün tarifi bazı şehirlerimiz onu şöyle tarif etmiştir. Kalbin Allah'a yönelerek dayanması ve ondan başkasından ümidi kesmesidir. Bazıları da, ihtiyaç anında onun Allah'tan başka şeye olan ilgisini terk ederek kalbi Allah'a yönelmesidir demiştir. Tevekkül ve taalluk iki zikirdir. Taalluk, vücudunun Allah tarafından ayakta durduğunu, taalluksa, Allah'tan başka bir şeyle ayakta durduğunu anmaktır. Bence bu sözler bir asla rücu eder. O da vücudunun ayakta durması, ihtiyaçlarının giderilmesi. Allah'tan başka hiç kimseden, dünya malından ve sebeplerden hiçbir sebeple olmayıp ancak Allah'tan olduğunu kalbine yerleştirmendir. Sonra Cenab-ı Hak dilerse ona bir mahluku veya dünya malını sebep kılar. Dilerse sebepsiz ve vasıtasız olarak kudretiyle verir. Bunu kalbinle iyice ansan ve kalbine yerleştirsen, kalpte mahluklara ve sebeplere itimattan kesilip yalnızca Allah'a yönelse hakkıyla tevekkülü yerine getirmiştir. İşte bu anlattıklarımız tevekkülün tarifidir. Tevekkülün kalesi Tevekkülün kalesine gelince, o da Allah'ın kullarına rızkını ikram ettiğini anmaktır. Tevekkülün sığınağından biri de Allah'ın ilim ve kudretindeki büyüklük ve kemalini vadinden dönmekten, yanılmaktan, acizlik ve noksanlıktan beri olduğunu düşünmektir. Kul bütün bunları düşünmeye devam ederse, bunları düşünmek onu rızık hususunda Allah'a tevekkül etmeye sevk eder. Eğer denilse ki, bütün hallerde rızık aramak kula gerekli midir? Bilki gıda ve vücudun ayakta durmasından ibaret olan mazmun rızkı aramamız mümkün değildir. Çünkü o Hayat ve ölüm gibi Allah'ın fiilindendir. Kul bunu ne elde etmeye ne de def etmeye muktedir değildir. Sebeplerden elde edilen maksum rızka gelince, kulun onu da araması gerekmez. Zira kulun buna ihtiyacı yoktur. Ancak onun ihtiyacı mazmun olan rızıktır. Oysa Allah'tan ve Allah'ın teminatındadır. Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın fazlından nasip arayın fermanına gelince, Fazından maksat ilim ve sevaptır. Bazıları da belki o ruhsattır. Çünkü o emir yasaktan sonra vari dolunmuştur. O zaman buradaki emir vücub ve lüzum manasına değil de mübahlık manasındadır demişlerdir. Eğer denilse ki mazmun rızkın kazanılması için sebepler var mı ve o sebepleri aramamız lazım mıdır? Ona cevaben denir ki bu sebepleri araman lazım değildir. Zira kulun ona ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah sebepsiz yapar bunu. O halde sebepleri aramamıza ne lüzum var? Sonra Allah arama ve kazan şartı koymaksızın mutlak bir şekilde senin için teminatı altına almıştır. Allah şöyle buyuruyor. Yerde yürüyen hiçbir canlı olmamak üzere rızıkları Allah'ın üstündedir. Sonra yerini bilmediği şeyi aramakla kula ertelemesi ve onun da bunu araması nasıl doğru olur? Çünkü kul rızkını hangi yolla elde edeceğini bilmez. Terbiye ve gıdasına sebep olacak şeyi de bilmez. Bizden biri bizatihi bu sebebi bilmez ki, onun için rızık meydana gelsin de sıkıntıya düşmesin. Doğru olarak düşün, çünkü bu anlatılanlar açık şeylerdir. Sonra Allah'a tevekkül eden peygamberlerin, velilerin çok kere rızık talep etmediklerini ve kendilerini ibadete verdiklerini bilmen sana kafindir. Bu hareketlerinden dolayı onları Allah'ın emirlerini terk edip ona isyan edenlerden de olmadıkları icmaya sabittir. Bundan da anlaşılıyor ki rızık ve sebeplerini araştırmak kul için mecburi bir emir değildir. Rızıkla ilgili önemli bir soru ve cevap. Eğer dersen rızık çalışmakla çoğalıp çalışmamakla azalır mı? Derim ki asla. Çünkü rızkın miktar ve zamanı devhi mahfuzda yazılmıştır. Allah'ın hükmü için tebdil, taksimi ve yazdığı şey içinde bir değişiklik olmaz. atem ve Şakik'in bazı arkadaşları bana muhalefet ederek şöyle dedi. Kulun çalışmasıyla rızık artıp eksilmez fakat mal artar ve eksilir. Bu doğru değildir. Çünkü mezkur her iki sözde de delil birdir. O da levh-i mahfuzda yazılıp taksim edilmiş olmasıdır. Bu delile Cenabı Hak şöyle işaret ediyor. Elinizden çıkana tasalanmayınız, onu size verdiğiyle sevinip şımarmayınız diye yazmıştır. Eğer rızık aramakla artsa ve terk etmekle eksilseydi, kul rızık aramada noksanlık ve gecikme yapıp da onu kaçırsa ve ciddi bir şekilde çalışıp da onu elde etse, bir şeye erişemediği zaman tasalanmak, elde edildiği zaman da sevinmek yerinde olurdu. Hz. Peygamber bir dilenciye, ''Al şunu, eğer sen ona gelmeseydin, o sana gelirdi.'' buyurmuştur. Eğer, sevap da, azap da, levhe mahfuzda yazılıdır. Bizim sevabı talep etmemiz ve azabı gerektiren şeyleri terk etmemiz lazımdır. Şu halde bunlar talep etmekle artar ve terk etmekle eksilirler mi denilirse bilki sevabı talep etmek Allah sevabı talep etmeyi kesinlikle emretti, onu terk edenleri azapla korkuttuğu ve bizden hiçbir çalışma olmadan sevap vermeyeceğini teminat altına almadığı için vaciptir. Sevap ve azabın artması kulun fiiline bağlıdır. Rızıkla sevap arasındaki fark bir nüktede toplanmıştır. O nüktede bazı alimlerimizin şu sözüdür. Levh-i Mahfuz'da yazılan şeyler iki kısımdır. Bir kısmı kulun fiiline bağlı olmadan şartsız olarak yazılan şeylerdir ki, rızıklar ve eceller buraya girer. Allah'ın rızık ve ecelleri hiçbir şarsa bağlanmadan zikrettiğini görmüyor musun? Allah şöyle buyurmuyor mu? Yerde yürüyen hiçbir canlı olmamak üzere rızıkları Allah'ın üstünedir. Her ümmetin mukadder bir eceli vardır. Bina inale, o müddetleri gelince bir saatin ne geri bırakılabilir ne de öne alınabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dört şey değişmez. Yaratılış, huy, rızık, ecel. Bir kısmı da kulun fiiline bağlı ve şartlı olarak sevap ve azap şeklinde yazılan şeydir. Allah'ın sevap ve azabı kitabında kulun fiiline bağlı olarak nasıl zikrettiğini görmüyor musun? Allah şöyle buyuruyor. Eğer ehli kitap iman edip de fesatçılıktan, bozgunculuktan sakınsaydı onların kötülüklerini herhalde örter ve onları herhalde nimeti bol cennete sokardık. Rızık Allah'ın takdiriyle elde edilebilir. Eğer denilse ki biz çalışanların mal ve rızık sahibi olduklarını, çalışmayanlarınsa yokluk ve fakirlik içinde bulunduklarını görüyoruz, ona cevaben ne denir? Sanki sen sorduğun soruyla beraber rızık talep edenleri mahrum ve fakir, etmeyenleri ise rızıklı ve zengin bulmuyorsun. Evet çoğunlukla böyledir. Zira bilisin ki rızık işi aziz, alim, hikmet ve mülk sahibi Allah'ın takdiri ve tedbiri iledir. Muhammed bin el Şam'da şöyle bir şiir inşaat etmiştir. Nice kuvvetli, fikirli ve temiz görüşlü insanlar vardır ki rızık onlardan ayrılıp sapar. Yine nice aciz ve fikirsiz insanlar da vardır ki sanki denizin kıyısına dalıyor. Bunun böyle oluşu Allah'ın kainatta kimsenin keşfedemeyeceği gizli bir sırrı bulunduğuna denildir. Azıksız yola çıkılır mı? Eğer dense ki çöllerde azıksız yola çıkılabilir mi? Bil ki Allah'a tam bir teslimiyet ve vaadine de itimadın varsa çık. Eğer yoksa rızkını beraberine alan avam halk gibi ol. Bir kimse... Allah'a karşı olan muamelelerini halkın adeti üzerine yaparsa, Allah da ona ihtiyacını giderme hususunda insanların adetleriyle muamele yapar. Bu cidden güzel bir sözdür. Bu sözde düşünenler için birçok fayda vardır. Eğer dersen ki, Allah şöyle buyurmuyor mu? Bir de azıklanın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı takvadır. Belki burada iki kavil vardır. Birincisi, Buradaki azıktan maksat ahiret azığıdır. Bunun için azığın en hayırlısı takvadır, buyurdu. Dünya malı ve sebepleridir demedi. İkincisi, bazı kişiler hacca giderken halka güvenerek almazlardı. Hatta insanlardan isterler, ısrar ederler, onları bıktırır ve rahatsız ederlerdi. Bunun üzerine kendi malından azık almak, halkın malını dağılıp onlara güvenmekten hayırlı olduğu hatırlatılarak azık almayla emredildi. Biz de böyle cevap veririz. Eğer dersen ki tevekkül sahibi olanlar yoklukta azık almalı mıdır? Bilki tevekkül sahibi olanlar çoğunlukla azık alır. Ancak o azığın muhakkak kendilerinin rızkı ve besin maddesi olacağına bel bağlamayıp belki daima kalplerini Allah'a bağlayıp ona güvenirler ve şöyle derler. Rızık taksim edilmiş ve bu iş artık bitmiştir. Allah Teala dilerse bedenimizi rızıkla Dilerse başka bir sebep de yaşatır. Tevekkül edenler bazen de başkalarına yardım etmek vesaire şeyler için azı kalırlar. Esasen burada mühim olan kalıp almamak değil, kalptir. O halde kalbini ancak Allah'ın vaadine, onun kâfin geleceğine ve teminatına bağla. Nice azı olan kişiler vardı ki azı olmadığı halde kalbi Allahu u Teala ile değil azıklardadır. O zaman mühim olan kalptir. Öyleyse bu temel şeyleri anla ki meşakkatlerden emin olasın. Eğer denilse ki peygamberimiz sahabe ve selefi salihin azıklarını alırlardı. Cevaben denir ki şüphesiz azık almak mübahtır, haram değildir. Haram olan kalbini azığa bağlayarak Allah'a tevekkülü terk etmektir. Bunu da böyle anla. Sonra Allah'ın Resulullah'a ölmek şanında olmayan o baki Teala'ya güvenip dayan, Değişine karşı görüşün nedir? Bu meselede ona isyan edip kalbini yemeye, içmeye veya paraya mı bağladı? Asla ve haşa! Belki onun kalbi Allah'la beraber ve emrettiği şekilde ona tevekkül ediyordu. Çünkü o, dünyaya asla iltifat etmemiş ve yeryüzünün bütün hazinelerinin anahtarına elini uzatmamıştır. Onun ve geçmiş salih kimselerin azı kalmaları Allah'a tevekkülsüzlükten değil, fakirlere yardım etmek gibi İyi niyetlerinden dolayıdır. Bunları iyi anla. Uyku ve gafletten uyan. Anlamaya çalış ki Allah da seni muvaffak etsin. TEHLIKE VE tehlikeleri DÜŞÜNMEK Bunlardan kurtulmanın çaresi işleri Allah'a bırakmaktır. O halde kulun bütün işlerini iki şeyden dolayı Allah'a ısmarlaması lazımdır. Birincisi o anda kalbin huzura kavuşmasıdır. Çünkü işler tehlikeli ve müphem olursa iyisi kötüsünden tefrik edilmediğinden kalbi mustarip olur ve kendisi hayrette kalır. Sonunun iyi mi yoksa kötü mü olacağı bilinmez. Eğer bütün işlerini Allah'a ısmarlarsa daima iyilik ve hayırla neticelendiğini bilirsin. Ve o anda tehlike, afet ve muhalefetten emin ve huzuri kalp içinde olursun. Kalpte olan huzur, emniyet ve rahatlık büyük bir ganimettir. Şeyhimiz Ebubekir, meclisinde çok kere tedbiri seni yaratana bırak, rahat eder. Ve bu mevzuda şöyle bir şiir söylerdi. Sevilenin mi yoksa sevilmeyenin mi hayırlı olduğunu bilmeyen kimse için en iyi yol, aciz kaldığı meseleleri anasından, babasından daha şefkatli olan ve her şeye kudreti yeten ihsan sahibi Allah'a ısmarlamaktır. İkincisi, o işin istikbalde iyilik ve hayırla neticelenmesindir. Bunun sebebi ise bütün işlerin sonunda mübem olmasındandır. Nice hayır suretinde şerler, nice faydalı şekte bürünmüş zararlar ve nice şeker şeklinde zehirler vardır. Sense sonuçlardan ve gizli şeylerden habersizsin. Katiyetle bir takım işler yapmak istediğinde ve kendi isteğinle bunları yapmaya başlayınca farkına varmadan çabucak felakete düşebilirsin. Rivayete göre bazı avitler Allah'tan şeytanın kendilerine gösterilmesini istedi. Ona afiyet iste denilirse de o dilenme ve isteğinde ısrar etti. Bunun üzerine Allah şeytanı kendisine gösterdi. Abid şeytanı görünce vurmak istedi. Şeytanına, ''Eğer yüz senelik ömrün olsaydı, seni helak eder ve cezalandırırdım.'' Abid şeytanın sözünü duyunca aldınır ve kendi kendine şöyle der, ''Demek ömrüm uzunmuş. O halde istediğimi yapayım, sonra teybih ederim.'' Böylece ibadeti terk eder, sefalete dalar ve helak olur. Bu hikayede, Uzayıp giden maksadını ve katil olarak yapmak istediğin şeyi terk etmek için seni uyaracak hisseler ve uzun amelden sakındıracak şeyler vardır. Zira uzun amel büyük bir afettir. Şair ne kadar doğru söyler. Tamadan ve uzun amelden sakın. Nice istekler vardır ki ölümü çeker getirir. İşi Allah'a havale etmenin önemi. Eğer işini Allah'a havale eder de, senin hayrına olan şeyi senin için seçmesini ondan istersen, ancak hayır ve doğru işte karşılaşır ve ancak iyiliğe düşersin. Allah salih kulundan şöyle buyuruyor. Ben işimi Allah'a ısmarlıyorum. Çünkü Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet aileden onların kurdukları tuzakların fenalıklarından bu zatı korudu. Görüyor musun? Cenab-ı Hak nasıl salih kulu Musa'nın işini Allah'a ısmarlamasını, kötülüklerden korumasını, düşmanlara galip gelmek ve Maksadına kavuşmak da Düşün, inşallah muvaffak olursun. Eğer desen ki, işi Allah'a ısmarlamanın ne demek olduğunu bize açıkta, bil ki, burada iki bölüm vardır. Bunlarla cümle vuzuha kavuşur. Birincisi, işi Allah'a ısmarlamanın yeri ve hükmüdür. İkincisi, manası, tarifi ve zıttıdır. İşi Allah'a ısmarlamanın yerine gelince, belki istekler üç türlüdür. Fesat ve şer olduğunu şüphesiz bildiğin bir istektir. Ateş ve azap gibi, fiillerde de küfür, bid'at ve maisiyet gibi. Bunu arzu etmeye yol yoktur. Cennet, iman, sünnet vesaire gibi iyi olduğunu kesinlikle bildiğin isteklerdir. Bunları kesinlikle isteyebilirsin. Bunda Allah'a tevfiz etmeye yol yoktur. Çünkü bunda bir tehlike yoktur. Şüphesiz O hayır ve iyidir. Hayır mı yoksa şer mi olduğunu kesinlikle bilmediğin istektir. Nafileler ve mübah olan şeyler gibi. İşte Allah'a tevfiz bu gibi yerlerde olur. Böyle şeylerin mutlaka olmasını istemen doğru değildir. Belki istisna, hayır ve iyilik şartıyla istersin. Eğer isteğini istisnayla kayıtlarsan o tevfizdir. Yok eğer istisnasız istersen o hırstır. Bunu istemek kötü ve yasaktır. Tevfizin yeri ise. Kendisinde tehlike bulunan bütün isteklerdir. Tehlike de senin için iyi olduğunu kestirmediğin şeydir. Tevfiz'in manası Tevfiz'in manasına gelince Bazı şeylerimiz şöyle demiştir. Tevfiz, kendisinde tehlike bulunan her şeyi muhtar, müdebbir, halkın ihtiyaçlarını bilen ve kendinden başka ilah olmayan Allah'a bırakmaktır. Tevfiz, Tehlikeli olan işin seçimini, sana hayırlı olanı seçmesi için muhtar olan Allah'a bırakmaktır. Tevfiz, hırsı terk etmektir. Hırsa, tehlikeli olan şeyin mutlaka olmasını istemektir. Bunlar meşayihın sözlerindendir. Benim sana söyleyeceklerime gelince, tevfiz, tehlike ihtimalinden emin olmadığın şeyde, hayırlısını yapmasını yine Allah'tan istemektir. Tevfizin zıttı hırstır. Hırsa gelince, bu da iki türlüdür. Birincisi, temenni manasında olandır. Kendisinde tehlike ihtimali bulunmayan veya istisnai olarak tehlikede bulunan şeyi istemen gibi. Bu türlü hırs kötü değil, güzeldir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Rabbimizin bizi marifet edeceğini umanız. Bu kısmın burada mevzumuzla hiçbir ilgisi yoktur. İkincisi, kötü olan hırstır. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor. Tamahkarlıktan sakınınız, çünkü o fakirliğin ta kendisidir. Denilmiştir ki, dinin yok olmasına ve bozulmasına sebep hırstır. Onu ayakta tutan daha tak vardır. Kötü olan hırs iki şeydir. Birincisi, şüpheli ve menfaate meyletmek, diğeri de tehlikeli olan şeyin mutlaka olmasını istemektir. Bu istekse tevfizin zıttından başka bir şey değildir. Tevfizin sığınağına gelince, o da işyerin tehlikesini ve Orada yok olma ve bozulma imkanını hatırlamaktır. Bunun daha ileri şekli, cehlin, gafletin ve zayıflığıyla beraber çeşitli tehlikelerden sakınmaktan ve onlara düşmemek için kaçınmaktan aciz olduğunu hatırlamaktır. Şu iki çeşit hatırlamaya devam etmek, seni bütün iş yerini Allah'a ısmarlamaya, iş yerinde kesin hüküm vermekten korumaya ve ancak hayır ve iyilik şartıyla onları istemeye sevk eder. Bu sözler ne büyük sözlerdir. Muvaffakiyet, Allah'tandır. Eğer sana sorulsa ki, alimler hangi tehlikede iş yeri Allah'a ısmarlamayı lüzumlu görüyorlar? Belki tehlike iki türlüdür. Birincisi, o iş olacak mı, olmayacak mı? Ona kavuşabilecek misin yoksa kavuşamayacak mısın? şeklinde şüpheden doğan tehlike. İşte bu, hayırlısıysa olsun şeklinde istisnaya muhtaçtır. Eğer istisna ve tefriz olursa kul, hayırlı niyette, eğer İstisna ve tevviz olmazsa uzun amele düşer. İkincisi, kendin için hayırlı olacağından emin olmadığın fesat tehlikesidir. İşte bu tevvize muhtaçtır. Sonra imamların tehlike hakkındaki tarifleri de değişiktir. Bazılarına göre tehlike fiildedir. O fiili yapmakta kurtuluş, yapılması halinde ise günaha düşme ihtimali vardır. Buna göre iman, doğruluk ve sünnette tehlike yoktur. Zira imansız kurtuluş elbette mümkün değildir. Doğruluğa günahın girme ihtimali yoktur. Şu halde iman ve doğruluk kesinlikle istenebilir. Tehlike yapılmaktayken meydana gelir. Bir şeyi yapılırken o anda beklenmedik bir hadise zuhur eder ve onu yapmak diğerini yapmaktan daha evla olur. Bu durum mübah, sünnet ve farzlarda meydana gelir. Mesela namaz vakti geçmek üzereyken birisi o namazı kılmak istediği anda birisini boğulmaktan ve yanmaktan kurtarabileceği bir durum meydana gelse onu kurtarmakla meşgul olması namaza durmasından daha hayırlıdır. O anda müba, nafile ve birçok farzı ile yerine getirmeyi istemek doğru değildir. Eğer denilse ki Allah'ın kuluna farz kıldığı ve terke halinde azapla korkuttuğu bir şeyin yapılmasında kul için iyilik ve hayır nasıl düşünülemez? Bilki şeyhimiz şöyle demiştir: Allah kula manilerden uzak olduğu müddetçe onun için faydalı olan şeyler emreder. Allah'ın kulu yapmaktan başka kurtuluş çaresi olmayan bir farzı yapması için sıkıştırması yalnız onun iyilik ve hayrı için olmasındandır. Bazen Allah kul için bir özür sebep kılar da ondan dolayı emrinden iki şeyden birini yapmamak diğeriyle meşgul olmaktan daha evla olur. Nitekim bunu yukarıda bir misalle anlattık. Kul bunu yapmamakta mazur sayılır. Belki sevap bile alır. Ancak bu, farzı terk ettiğinden değil, belki yapılması daha evla olan ikinci bir farzı yapmasındandır. Allah'ın kullar için farz kıldığı namaz, oruç, haç vesaire gibi şeylerde şüphesiz kul için bir takım iyilik ve hayırlar vardır. Bunları kesinlikle istemek doğrudur. Eğer denilse ki dünya nimet evi olduğu halde işini Allah'a ısmarlayan kimse helak ve fesattan emin olabilir mi? Bil ki iş yerini Allah'a bırakan kimseye iyilikten başka bir şey yapılmaz ve nadiren ona kötülük yapılır. Bundan dolayı bazen bu durum onu rüsvalığa sokar ve tevfiz mertebesinden düşürür. Kul rezil olup tevfiz mertebesinden düştükten sonra onun için kurtuluş yoktur. Bu cevabı Şeyh Ebu Ömer vermiştir. Bazıları da şöyle der. Allah'a işini ısmarlayan kişiye iyilikten başka bir şey yapılmaz. Tefiz mertebesinden düşüren, rüsvallığı doğuran, kusurun tefiz yapılan şeylerde vukuğa gelmesi mümkün değildir. Çünkü bunların rüsvallık ve kusurun kötülüğünde şüphe yoktur. Tevhiz ise iyilik ve kötülüğünde şüphe edilen şeylerde olur. Şeyhimize göre bu görüş her iki görüşün en üstünüdür. Çünkü eğer böyle olmasaydı tevhize sevk eden şeyler kuvvetli olmazdı. Eğer denilse ki, İşini Allah'a ısmarlayan bir kimsenin işini en iyi şekilde sonuçlandırmak Allah'a vacip midir? Bilki Allah hakkında vücut muhaldir. Kulları hakkında hiçbir şey ona vacip olmaz. Fakat bazen bir hikmete binaen kulları için daha yararlı olanı takdir eder. Mesela Allahu Teala peygamberimiz ve ashabı için bazı seferlerde bütün gece boyunca güneş doğuncaya kadar uyumalarını takdir etti. Hatta Gece ve sabah namazlarını bile kaçırdılar. Halbuki namaz uykudan daha faziletliydi. Bazen Allah kul için fakirlik daha iyi olduğu halde dünyada zenginlik ve bolluk takdir eder. Bazen de kula Allah'a ibadet edebilmek için evlenmemek daha iyi olduğu halde evlenip hanım ve çocukla meşgul olmayı takdir eder. Çünkü Allah kullarının gizli iş yerini bilici ve hallerinin görücüdür. Bu hasta için şeker şerbeti daha üstün ve daha nefis olduğu halde sıhhate kavuşmanın arpa suyunu içmekte olacağı bildiği için arpa suyunu tercih eden hazık doktorun haline benzer. Kul için asıl maksat helaktan kurtulmaktır. Yoksa fesat ve helak olmak da beraber fazilet ve şeref değildir. Eğer işi Allah'ı ısmarlayan kimse ısmarladığı şeyin en iyisini tercih edebilir mi denilse belki alimlerimize göre Doğru olan en iyisini tercih edebilir ve bu kimse tevvizinden dolayı tanığa uğramaz. Bunu şöyle izah edelim. İşini Allah'a ısmarlayan kimse için ısmarladığı şeylerin bazısı fazileti, bazısı daha faziletli olur. O da Allah'tan kendisi için en fazileti olanı sebep kılmasını ister. Bu durum hastanın doktora, her ikisini yapmakta da benim için iyilik varsa fazilet ve sıhhatin her ikisinin de bende toplanması için ''İlacımı arpa suyundan değil de şeker şerbetinden yap.'' demesine benzer. Bütün bunlar ilmi tefvizin inceliklerinden ve sırlarından birer cümledir. Eğer ihtiyaç duyulmasaydı onları anlatmaya kalkmazdı. Çünkü tefviz ilmi, ilmi mükanşefe denizinin dalgaları gibidir. Bununla beraber... Ben şu kitapta ikna edecek nükteleri söylemekle büyük alimlerin ve muotendilerin inşallah faydalanmaları için izahatta bulunmayı kastettim. Tevfik yalnız Allah'tandır. İlim ve hikmet sahibi yalnız O'dur.